Auzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan İblis bütün kötülüklerin önderi, önü, başı, arkası, ortası ve her şeyi. Şeytanın ana vazifesi ve fonksiyonu zaten budur. İnsanları kötülüğe çağırmak kötülükte kalmaları için onlara bu hallerini güzel göstermek, onları dünya hayatına meylettirmek, dünya hayatından başkasını düşünemeyecek bir hale gelmelerini sağlamak. Bunu yapabildiği zaman da zaten onlara istediği telkinleri daha kolaylıkla yapar. <gülüyor> i̇şte bu ayet-i Az önceki dersimizde bahsettiğimiz batıl yolda önde gidenlerle onların arkasından gidenlerin tartışması neticesinde <gülüyor> bu işin başı olan, kötülüğün başı olan şeytanın devreye girdiğini, onun da bu konudaki katkısının ne olduğunun ortaya çıktığını çıkarılacağını görüyoruz. Şimdi diyor ki وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ Yalnız dikkat ederseniz şöyle buyuruyor ayet-i kerime iş olup biteceği zaman şeytan şöyle diyecek yani iş işten geçtikten sonra konuşup onlara gerçeği söyleyecek Dünyada iken, hatalarından dönme imkanları mevcutken şeytan böyle bir şey söylemeyecek. Ahirette artık dünyaya dönüşün imkanı olmayacağı, dünyada yapılmış olan kötülüklerin düzeltilip telafi edilme imkanının bulunmayacağı bir zamanda, iş artık olup bitmiş, yani cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gitmiş olduktan sonra şeytan şöyle diyecek. İnne Allaha vaadakum va'dal hak. Şüphesiz Allah'ın size vaad ettiği hak bir vaattir. Allah size hak vaadi vaat etmişti. Hak olan vaadi söz vermişti. Yani Allah'ın size tehditleri olsun. Size iyi olmanız halinde, iman edip salih amel işlediğiniz halinde size vereceklerini söyledikleri olsun. Hepsi onun hak sözleriydi. Onun verdiği gerçek sözlerdi. Ben de size söz veriyordum. Diyordum ki ahiret diye bir şey yoktur. Diyordum ki Varsa yoksa dünya vardır. Bu dünya hayatı sizin sermayenizdir. Bunu ne kadar güzel yaşarsanız, ne kadar keyfinize düşkün olursanız, ne kadar hatırınıza geldiği gibi yaşar ve onun istediklerini, hatırınıza geleni gerçekleştirebilirsiniz. Siz o kadar mutlu olursunuz ve dünyadan alacaklarınızı almış olursunuz. Ömrünüzün sınırı belki hatırlatmaz. Ama hatırlayacak olsanız dahi size kesinlikle ölümden sonra bir diriliş olduğunu hatırlamanıza fırsat vermez. Çünkü işin füf noktası insanın dünya hayatının sonlu olduğunun idraki değildir. İşin dünya hayatının sonu geleceğinin sonlu olduğunu idrak ettikten sonra ne olacağı üzerinde düşünmeye başlamaktır. İşin püf noktası burasıdır. Şeytan, insana, insan ister istemez zaman içerisinde bu hayatın sonlu ve ölümlü olduğunu hatırlasa bile onu öyle bir dünyaya daldırır ki hayattan sonra ne olacak? Ölümden sonra ne olacak sorusunun insanın gündemine gelmemesi için elinden gelen bütün gayreti ortaya koyar. Müslümanların ayağını bile ancak ahireti unutturarak kaydırır. Müslüman bazen hasbel kader günah işler. Haşa hasbel kader derken kaderin dayatması neticesi manasını anlamayın. Beşeriyet icabı diyelim. Hasbel Beşeriye. Doğru ifade budur. Burada. Beşer olmamız hasebiyle bazen hata işleriz. Ama ne zaman hata işleriz? Peygamber aleyhissalatü vesselam işaret ettiği gibi işaret ettiği zamanlarda hata işleriz, günah işleriz. Nedir o zaman? Mesela diyor ki aleyhissalatü vesselam لَا يَزْنِزَّانِ yazni ve وَهُوَ mu'min diyor. Zina eden bir kimse mümin olduğu halde zina etmez. Yani imanının farkında olduğu, imanının kendisine bu fiili yasakladığını, imanı ile bu fiilin bağdaşmadığını bildiği ve hatırında tuttuğu, şuurunda olduğu zaman bu işi yapmaz. Çünkü iman onun bu işi işlemesine manidir. Hatırlıyorsa imanını dikkat ederseniz faraza. Yolda geçerken size helal olmayan birilerine bakıyorsunuz. O bakışınızın haram olduğunu hatırlar hatırlamaz bakabiliyor musunuz? Ben o bakışının kendisine haram olduğunu bilip de bakışını ısrarla sürdürebilen bir mümin düşünemiyorum. Kesinlikle hemen yüzünü öbür tarafa çevirir. Niçin? Çünkü imanının şu şuurunda olması, imanının farkında olması, büyük günah olmasa dahi o küçük günahtan onu alıkoyar. Hele zina gibi maazallah bir büyük günahtan insan imanının farkındayken nasıl o imanı kendisini alıkoymaz ki? evet ben bunun haram olduğunu biliyorum, inanıyorum iyi hey, ne yapıyorum mu diyecek müslüman. Evvela bunu unutacak. İşte şeytan ona bunu unutturur. Ahiretini unutturur. Ve ahiretini unuttuğu o gaflet zamanlarında mümin günah işler. Kesinlikle günah zamanlarımız gafil olduğumuz <gülüyor> Ve şeytanın o gafletimizi kullanıp değerlendirdiği zamanlar Onun için kalbimizi daima Allah'ı hatırlayarak, ruhumuzu daima Allah'ı ve ahireti hatırlayarak imar etmeliyiz. Kalp ve ruh, Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi <gülüyor> Allah'ı hatırlamakla kalpler huzur bulur, mutmain olur. Bunun bir diğer delili ne? Yine hadis şerifte belirtiyor. Diyor ki o büyük günahı kişi işlerken iman onun başı üzerinde bir bulut gibi durur diyor. O günahını işledikten sonra o bulut kalbine iner, iman kalbine iner, pişmanlığa başlar. Pişmanlık duymaya başlar. Bu sefer de şeytanın etkisinin azaldığı veya bittiği zamandır. Niçin? Çünkü şeytan kendisine göre yapacağını yapmıştır. Alacağını almıştır. Artık senin kalbin ve duyguların üzerinde istilası o da sürdüremez. Mümin üzerinde istese de sürdüremez. Çünkü Cenab-ı Allah'ın bir ahdi vardır. Evet şeytanın bir ahdi vardır bizi saptıracak hep. Ama Cenab-ı Allah da senin benim müminlerim üzerinde, mümin kullarım üzerinde... Bir tasallutun bir hakimiyetin olmayacaktır. Diyor. Sürekli olmayacak, geçici olacak. İman ifadelerinde ise şeytanın gücünü bertaraf edebilecek kadar güçlüdür. İman büyük bir güçtür. İşte iş olup bittikten sonra, yani cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gittikten sonra, şeytan hakikati açıklanacak. Ama bakın Cenab-ı Allah yine beşeriyete o kadar merhametlidir ki ahireti şu anda gözlerimizin önünde cereyan ediyormuş gibi biz insanlara anlatıyor. Bakın şeytan ile karşı karşıya kalacağınız yaşayacağınız sahneler bunlardır diyor. Siz bu sahnede yer alacak kahramanlardan olmayın. Siz bu konuşmaların cereyan edeceği sahnelerin kahramanları olmayın. Diye uyarıyor. Diyor ki Allah size vaat ettiğinde bütün vaatleri haktı. Vaatleri de tehditleri de gerçeğin ta kendisiydi. Bana gelince ben size vaat ettim ve size verdiğim sözümde durmadım. Ne dedim size? Ne dedim size? Ölümden sonra diriliş yok dedim. Merak etmeyin. İstediğiniz gibi yaşayın dedim. Ne yaparsanız yanınızda kâr kalacak dedim. Zulmetmek hoşunuza gidiyorsa zulmedin dedim. Hayasızlık işleme hoşunuza gidiyorsa işleyin dedim. Ne kadar kötülük varsa bunları hoşun hangisi ne kadar hoşunuza gidiyorsa gücünüz ne kadar ne ediyorsa hepsini işleyin dedim. Ne ölüm var, ne ölümden sonra diriliş var, ne hesap var, ne kitap var. Bırakın, bunlar eskilerin masallarıdır dedim sizlere. Sizlere, din bir hurafedir dedim. Bunun için ben, sözde ilim adamlarını, ilim adamlarına kitaplar yazdırdım. Konuşmalar yaptırdım. Şunları yaptırdım, şunları ettirdim. Yaratıcı yok dedirttim o alimlere. Alim müsreddelerine. Eşya, hücre, insan canlı kendi kendisini yaratmıştır dedirttim. Siz zannediyor musunuz ki Darwin konuşunca kendisi konuştu? Şeytanın emrettiğini yazdı. Farkında olsun olmasın o ayrı bir şeydir. Ve... Şeytanın insana amellerini süslü göstermesi işte budur. <gülüyor> Marksından Engels'ine kadar Lenin'in Nevaus'una kadar. Bir zamanlar Arnavutluk'taki Müslümanlara kan kusturan Enver Hoca denilen o kefereye varıncaya kadar. Bunlar hepsi yeryüzünün putları dikilesi İnsan suretindeki iblislerdir. İnsan suretinde iblis bunlar. Mücessem şeytandırlar onlar. Ve insanlığa şeytani yolları gösterirler. Şeytanlar o kadar çok ki, Peygamber aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi, Allah'ın sıratı müstakimi dışında o kadar çok yol var ki, ve bu yolların her birisinin başında insanları o yola çağıran bir şeytan bulunur diyor. Bir şeytan vardı. Genç bir delikanlıya bir ara sordum. Neredesin? Nereye gidiyorsun? Ne zaman soruyorsam Kadıköy'deydim diyor. Bir gün dayanamadım evladım diyor. Kadıköy şeytanı bol olan bir yer. Kadıköy'e fazla gitmedik. E nereye gideyim falan? Ya Kadıköy'ün yanı başında Üsküdar var. Orada şeytan daha az. Bu bizim tecrübelerimizle, gör, görmemizle, basiretle baktığınız zaman bu şahıs olarak görülecek bir şeydir bu. bu. budur. Öğrenciliğim sırasında ilk geldiğim sırada İstanbul'a bir arkadaşımın İhvasıyla mı diyelim neyse diyelim. Bir Taksim'e Beyoğlu'na şey çıktık. İstiklal Caddesi'ne çıktık. Mezun olup tayinim çıkıncaya kadar bir daha oraya çıkmadı. Bir daha çıkmadı. Niye? Niye? Siz bir yerde bir tehlike gördüğünüz zaman oraya gider misiniz? Farz edelim ki bir yerde her türlü öldürücü silah kullanılarak on kişi, yirmi kişi birbirine girmiş her taraftan yirmi kişi. Hiç taraf olmadığınız halde araya gider misiniz? Yok. misiniz? Girerseniz velev ki iyi niyetle bile girseniz. Akıl işi değil ki. Kim vurduya gidersiniz vallahi. Hiç şey değil. akıl işi değil. O da böyle. Peygamber Aleyhisselatü ne diyor? Pazarlara girdiğiniz zaman Allah'ı çok anın diyor. Çünkü diyor pazar kurulduğu zaman şeytan diyor oraya bayrağını diken. Niye? Çünkü alışveriş yapıldığı çarşı pazarlarda yalan yere yeminler. Efendim satılan malın kusurlarını gizlemeler ne bileyim bir yılın bir yılın sahtekarlıklar olabilecek yerler. Onun için oradan kendinizi koruyun diyor. Ha. O halde şeytanın vaatlerine kandırmalarına karşı mümin uyanık olacak. Bu uyanıklık Allah'ı Allah'ın dinini ve Allah'ın hükümlerini hatırlamakla sağlanır. Yapacağınız her bir işin ahirette mutlaka o şekilde karşınıza çıkacağına inanarak ve bu yarın karşıma nasıl çıkacak düşüncesini, hesabını, kitabını yaparak o davranışa doğru kalkışırsanız, yapmaya kalkışır veya kalkışmız halinde siz kendinizi şeytanın şerrinden koruyabilirsiniz. Fakat şeytan hiçbir zaman bize hoş ve doğru vaatlerde bulunmaz. Bütün hoşumuza giden vaatleri yanlıştır. Onun doğru olan bir vaadi yoktur. Faraza bazen şeytan bize bir iyilik yapıyor gibi bir telkinde bulunur ve biz bunun şeytandan geldiğini de fark etmeyebiliriz. Şeytanın müminlere karşı desiseleri o kadar büyüktür. Hani bu ben onlara sağlarından yaklaşacağım, sollarından yaklaşacağım diyor ya. Tahüt ediyor. Şeytan tahüt ediyor bu, iblis tahüt ediyor bu. Sizi daha büyük bir iyilikten alıkoymak için küçük iyiliklerle uğraştırabilir. Veya o iyilikleri işlerken işliyorum zannettirerek sizlere kötülük işletebilir. Mesela Kendinizi kendinize çok müttaki göstererek başka müminlerin yaptıkları kusurları sizlere söyletir. Görünüşte siz çok takvalı şeylerden bahsediyor gibi gelir size. Bahsediyorsunuz gibi gelir. Niye? Çünkü başkasının doğru dürüst namaz kılmadığından söz ediyorsunuz. Ama ama kendi namazınızın gururuna kapıldığınızın farkına da varmazsınız. Ya filan kişiyi geçen gün camide gördüm. Ne biçim namaz kılıyordu? Böyle namaz mı olur? Falan. Senin kıldığın gibi mi olur? Diye sorduruyorsan veya benim kıldığım namaz dediğin gibi benim kıldığım gibi olur gibi farkında olmadan bir zihniyetle o işi söylüyorsan İşin zordur. Onun için konuşurken de hangi eylemi yaparken yapalım. Gözümüzün en az biri kulağımızın en az biri kalbimizde olsun. Kalbimizin halini görelim. Kalbimizin içten içe, dilimize bir şeyleri yüksek sesle söyletirken, gerçekte kendi kendisine neler söylediğini duyalım. İstesek bunu yapabiliriz. Çok rahat bir şekilde bir Müslüman, görünüşte çok iyi niyetli bir söz söyler, ama o iyi niyetli sözü söylerken, kalbinde maksadı başkadır. Ve Müslüman istese, o haldeyken kalbini görebilir, gözetebilir, niyetini içten içe işitebilir. Bu mümkündür. Belki hepiniz benzeri hadiseleri çokça yaşamışsınız. Kalbiniz bir türlü, diliniz bir türlü ise ve siz bunu fark edemiyorsanız iş daha kötü ben size söyleyeyim. İçinizde olup bitenden habersizsiniz. İçinizde olup bitenden habersiz olduğunuz sürece de yanlışlıklarınızı düzeltemezsiniz. Evvela mümin olarak kalbimizin halini nazar itibara almadan, göz önünde bulundurmadan ne bir şey söyleyelim? Ne bir şey görelim, ne bir şeyin mütalasını yapalım? Değerlendirmelerimiz hep kalbimizle birlikte olsun. Ve eğer kalbimizin içindekinin dışa söylenmesinden rahatsız olacaksak onu başka kılıflara büründürerek söylemeyelim, susalım, kalbimizi düzeltelim, ondan sonra ona göre konuşalım. Çünkü unutmayalım, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ne buyurmuştur? "Ey bu az." diyor. "Söyle bana." diyor. insanları cehenneme yüzüstü dillerinin dil tırpanlarının biçtiklerinden başkası mı yuvarlıyor, atıyor?" diyor. Dilimizden dolayı hesaba çekileceğiz yani. Ya hayır söyleyeceğiz yahut susacağız tek bir şeyde kalbimize muhalefet edebiliriz kalbimizdeki kötüyse ve biz kalbimizdeki o kötülüğe rağmen dilimize irademizi kullanarak doğru söyletebilirsek bu durumda kalbin faydasına olur. ama dilimiz iyi niyet gerçekte ise kalbimiz kötü daha doğrusu dilimiz iyi konuşuyor ama niyetimiz o iyi konuşurken iyilik değil. Arada bir fark var. Dilimiz iyi konuşuyor. Fakat kalbimizden o iyilikle kötü bir neticeye varmak istiyoruz. Söz gelimi bir arkadaşınızın güya hatasını düzeltmek maksadıyla görünüş öyle. Onun yanlışlıklarını söz, ediyorsunuz, söz konusu ediyorsunuz. Kalbinizden ise İnsanların o kimseye karşı olan iyi niyetlerini sarsmak var. Görünüşte siz o insanın güzel, daha güzel olmasını istiyor gibi konuşuyorsunuz. Ama içten içe insanların o kişiye duyduğu teveccühü kıskandığınız için böyle konuşuyorsunuz. İstiyorsunuz ki onun da bazı yanlışlıklarının olduğunu bilinsin istiyorsunuz. Ve böylelikle ona teveccühten insanlar vazgeçsin. Ha görünüşte görünüş güzel. Fakat kalbin vaziyeti yok. İşte kalbinizin bu halini siz görebilirsiniz. Hangi halde olduğunu bilirsiniz. Bilebilirsiniz. Bunu nazar itibara alırsanız söylemek istediğim bu kadar açıklamanın biraz maksadı bu. Bunu nazar itibara alırsanız şeytan burada sözü edilen kafirleri aldattığı gibi Allah'ın izniyle sizi aldatamaz. Yani işin başı kalbimizden gaflete düşmemek. İş oradan başlar. İmam Gazali'nin olsun, birçok İslam alimin olsun, kalbin halleriyle alakalı ve kalbin amelleriyle alakalı çok güzel eserler. Bunları okuduğunuz zaman değme psikologların, pedagogların, bilmem nelerin vesaire psikiyatristlerin bilmem nelerin hiç farkında varmadıkları, varmaları da imkân mümkün olmayan hususlardan son derece büyük bir ehliyet ve büyük bir vukuf ile bahsettiklerini göreceksiniz. İmam Gazali'nin İhya Ulumuddin'de Şerhu Acai'bil Kalb diye bir bölüm vardır. Kalbin şaşırtıcı hallerinin açıklanması manası kalpteki kalbin acayip halleri, hayret verici hallerine dair açıklamalar diyor. Orada okuduğunuz zaman bakıyorsunuz ki Müslümanlar, İslam alimi alimi eşyayı, kalbi gerçekten Allah'ın nuruyla baktığı için çok iyi görmüş ve çok iyi anlatmış. Nereden elde ettiler bu bilgileri? İşte bu ve benzeri ayet-i kerimelerden elde ettiler. Bu ve benzeri ayet-i kerimeler Müslümanlara bu manada ve bunları açıklayan diğer ayetler, hadisler, İslam alimler açıklamaları bu konuda Müslümanlara gerçekten büyük bir bilgi kaynağı olmuş ve bu hususta onların ciddi bir vukufiyete sahip olmalarına sebep olmuştur. Bu ayet-i kerimenin devamı da öyle zaten. Ve ma kana li alaykum min sultab illa en da'utukum fastecebtum li benim sizin üzerinizde bir tasallutum, bir otoritem bir hakimiyetim yoktu ancak ben sizi çağırdım siz de benim çağrımı derhal kabul ediverdiniz ben size gelin dedim siz de tamam tıpış tıpış geldiniz bunun ötesinde benim sizin üzerinizde bir etkim yoktu yani biz ben sizi zorlayamazdım sizi zorlayamadım sizi mecbur etmedim siz istemediğiniz halde benim yolumdan yürütmedim. Allah şeytana öyle bir yetki vermemiş. Efendim haşa biz onun elinde burnuna halka takılmış bir ayı ay gibi değiliz. Onun arkasından gitmek gibi bir mecburiyetimiz yok. Ama maazallah küfre varıncaya kadar onun arkasından gittiniz mi, gitti mi bir kimse maazallah? Artık o belki burnuna halka takılmış bir aydan da daha beter, şeytanın peşinden gider. Hatta kendisi şeytan adına vekaleten, şeytanın tek başına şeytan olarak, insan olarak onun yardımını almadan yapamayacağı birçok işleri yapabilir. Onun için Kur'an-ı Kerim, insanların ve cinlerin şeytanlarından Allah'a sığınmayı emrediyor. Bunlara aman dikkat edelim. İşte burada da az önce bahsettiğimiz doğrudan doğruya kalbin durumu ile şeytanın kalp üzerindeki tasallutu, etkisi vesairesi mevzu bahis oluyor. Arkasından şeytan diyor ki: "Feletelumuni ve lumu Uzunca bir konuşma yapıyor yani. Bu sebeple siz beni kınamayın artık. Kendi kendinizi kınayın. Ey sıkıştığınız zaman sizi yüzüstü bırakacak birisinin arkasından gitmeyin. Oysa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Her bir peygamberin kabul olunan bir duası vardır diyor. Ve benden önceki peygamberler bu dualarını dünyada ettiler Allah da kabul etti. Ben ise bu duamı ahirette ümmetim için saklıyorum diyor. Ümmetim için saklıyorum diyor. Bunun arkasından gidilir. Ümmetinden başka bir derdi bir tasası olmayan bir peygamber var. O dururken başkasının arkasından gidilir mi yahu? İster insan, şeytan, insan şeytanı olsun, isterse de görünmeyen cin şeytanı olsun. Şeytanın yoluna davet edenlerin hepsi de ayrı ayrı şeytanlardır. Günümüzde de şeytanlar o kadar çok ki. Ve insanlar o kadar teveccüh gösteriyor ki bazı şeytanlara, bazı ilahlara, biz dahi o zaman zaman, Onların tepkilerinden korktuğumuz için o ilahlardan söz edemiyoruz. Çünkü insanları çıldırttılar bu konularda. Çıldırttılar. Gerçek mi değil mi bilemiyorum. Güler misin ağlar mısın? Bu umreye gidişimizde birisi şöyle bir olay anlattı. Bakın. Maksadımı ifade etmesi için öyle hatırıma geldi. Takımın adını söylemeyelim. Bir grup safa tepesinde durdu. Öbür grup Merve'de sayı yapmışlar veya yapıyorlar. Bir grup takımının bir rengini söylüyor. Öbür grup Allah öbür Allah rengini söylüyor. Allah Allah. Allah Allah. Zannederim yalan söylemiyorlar. Yalan söylenecek bir yerde de değildir herhalde. Futbolun ilahlaştırılması işte budur. Dinleştirilmesi budur. Evet. Birisi bir tepede durmuş öbürü öbür tepede ve tepede biri takımının bir rengini öbürü öbür rengini söyleyerek birbirlerine karşı Tezahürat yapıyor. Grup, grup, grup. Bir grup burada, bir grup burada. Bana anlatılanı ben söylüyorum. He? Boş veya dolu. İşin nereye vardığını görüyoruz. Vallahi, işte hani güler misin, ağlar mısın diyorlar ya. Aynen vaziyet budur. Böyle bir vaziyet. İnsanlar resmen ilahlaştırmışlar bu işleri. Din haline getirmişler. Evet, eğer insanlar bu maçları seyretmek için döner bıçaklarıyla gidiyorlarsa, birbirleriyle bu iş için kavga ediyorlarsa, şu oluyorsa bu oluyorsa, hatırınıza, iman edenler Allah yolunda kafirler de tağut yolunda savaşırlar ayeti ister istemez gelmez mi? Evet. maazallah işte bu işten tutun efendime söyleyim yani bugün dünyada öyle cinnetler var ki top cinneti uyuşturucu cinneti cinayet işleme cinneti efendim çok affedersiniz cinsellik cinneti çok alabildiğine kadar ne bunlar ya işte bütün bunlar insanın iblisin elinde oyuncak olduğunun tablolarıdır insan halbuki allah Teala'nın mükerrem ve şerefli kıldığı bir yeryüzü halifesidir biz Ademoğlunu pek üstün ve şerefli kıldık. Onu yarattıklarımızın bir çoğundan da alabildiğine üstün ve faziletli yaptık diyor, yarattık diyor Cenab-ı Allah. İnsan iken en güzel ahsen-i takvimde yaratılmışken sonra da esfel-i indirilmiştir. Niye? Kendi tercihi sebebiyle. Böyle bir ibadet, hac ibadeti veya umre ibadeti birebir Allah rızası için yapılıyorken, yapılması gerekiyorken insanlar orada eğer başka kimselerin adlarını yüceltmek için oralara kadar gidiyorlarsa yaptıkları bu işin gaflet veya şey o ayrı bir konu. Ben bundan dolayı insanlar kafir oluyorlar, binlenme oluyorlar o davada değilim. Zihnimizin ve kalbimizin çağın fitneleri tarafından ne kadar örtülüp perdelenmiş olduğunu göstermek bakımından gerçekten son derece ibretli bir hadise. Ama iş buraya kadar davarmasına gerek yok ki olayın gerçeğini görmemiz için. Öyle değil mi? Birileri bir gol atar. O attığı gol ile belki milyonları belki milyarları kazanır. Ondan sonra cebinde ertesi günü belki ekmek parası yok. Beş kişi toplanır bir araya gelir. Birisinin arabasının benzin parasını denkleştirirler. Ondan sonra gece sabahın gecenin yarısına kadar bağırışlarıyla, çağrışlarıyla milleti Rahatsız ederler. Bu delilik değildir de nedir? Ve bu örneklerden bir örnek. Sayısız örneklerden bir örnek. İnsan gerçekten o kadar ucuz mudur? İnsan o kadar değersiz olabilir mi? İnsan o kadar düşebilir mi? Küfürle düşüyor. Küfür de insanı değerli kılmıyor zaten küfür insanı bizatihi değersizleştiren bir eylemdir. İşte şeytan onun için onlara diyecek bütün bu yaptıklarınızdan dolayı ne yaptıysanız artık. Her çağın kendisine göre türlü türlü fitneleri var. Siz beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ma ana bi musrihikum ve <gülüyor> ma antum bi musrihi. Ne ben sizi kurtarabilirim? Ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Musrih, Feryat eden demek. Surah, aynı kökten geliyor, feryat demektir. Niçin feryat edilir? Yardıma çağırmak için. Ey filan kişi, yardıma gel diye feryat edilir. Diyor ki, siz bana yardımımıza gel derseniz ben sizi kurtaramam, size yardımcı olamam. Ben de aslında feryat edilecek bir durumdayım. Sizi çağırsam dahi siz gelip benim imdadıma yetişemezsiniz. Bana yardım edemezsiniz. Beni bu azaptan ne kurtarabilirsiniz ne de hafifletebilirsiniz. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de hafifletebilirim. Hasan-ı Basri rahimeullah diyor ki: Şeytan kıyamet gününde cehennemden bir minber üzerine çıkacak. Ve insanlara bu sözleri hitap edip söyleyecektir diyor. Ya diyecek ki Allah size hak vaat etti. Ben size verdiğim sözlerimde hiçbirisinde durmadım. Allah size ne söylediyse sözünü yerine getirdi. Onun sözü doğrudur. Ben ise hiçbir sözümde durmadım. Üstelik Ben sizi bana uyun diye çağırırken sizi zorlayacak bir gücüm de yoktu. O halde ben sizi çağırdım sadece ve siz benim çağrımı kabul ettiniz. O halde sakın beni kınavaya kalkışmayın. Yalnız kendinizi kınayın. Ne ben feryat ettiğiniz takdirde gelip sizi kurtarabilirim. Ne de siz feryat ettiğiniz takdirde gelip sizi kurtarabilirim. Ve devam edecek. Esasen diyecek işin en feci noktası en ağır cümleyi en sona bırakıyor. İnni kefertü bima eşrektumuni min qabl. Esasen daha önceden siz beni Allah'a ortak koşuyordunuz ya ben onu kabul etmiyordum diyor İnkar ediyordum. Sizin beni Allah'a ortak koşmanızı ta baştan beri inkar ediyordum, kabul etmiyordum. Nasıl Allah'a ortak koşuyorlardı? Allah'ın hükümlerini bir kenara bırakarak onun koyduğu hüküm ve değerlendirmeleri kabul ederek gerçekten bir kimse bu hüküm Allah'ın hükmü olduğunu bilip onun dışındaki bir hükmü yine hiçbir sebep yokken tercih ederse o kimse Allah'a ortak koşmuş olur inkar etmiş olur o hüküm kime aitse onu Allah'a ortak koşmuş olur. Öyle bir dönem öyle bir dünyada yaşıyoruz, yaşıyoruz ki bu dünyada bu dünyada egemen kılınan yalnız siyasal rejimlerden ve sistemlerden bahsetmiyorum. Olayların, eşyanın olanın bitenin değerlendirilmesiyle alakalı değer yargıları için dahi bu böyledir. Allah'ın değerleri kaldırıldı, bir kenara bırakıldı. İnsanların ürettiği değerler kabul edildi. Yani çok affedersiniz, halk arasına kadar bile inmiştir. Kadın zina ederse çok kötü olmaz. Erkek erkek o yapar. Nereden çıkıyor bu ya? Bunun Allah'ın dininde yeri var mı? Hatta bunun ötesi var. Belki bazı yerlerde duymuşsunuz. Oğlum erkek değil misiniz? Gideceksin tabii diyor. Yerine göre bunu anne bile söylüyor. Bizzat duymamış olmuşsanız bile duyanlardan duymuşsunuzdur tahmin ederim. Evet. Bizim efendime söyleyeyim böyle dünyadan bildiğimiz manada haberi olmayan toplumumuza kadar bu sirayet etmişse adamın balığı kuyruğundan koklaması gibi bir hale gelmişiz demektir. Allah'ın haramı erkeği de kadını da bütün Müslümanları kapsıyor. Böyle bir şey olmaz ki. Nasıl söylenir? Ve belki de bu sözleri söyleyen anne veya baba fark etmez. Namazında niyazında dahi olabilir. Maazallah. İşte değer hükümleri bunlar. Bunlar. Bunlara ifade ise egemen olan siyasal sistemler böyle konuşmalarını telkin etmiyor ki. Ama öyle bir düzen iç içe bu büyük bir ağdır. Kurulmuş ki bu dilimize de anlayışımıza da kanaatlerimize de oturmamıza kalkmamıza değerlendirmemize hepsimize hep her şeyimize sirayet etmiş. Onun için Özellikle burada bağlanan ve her şeyin bütün kötülüklerin esası budur. Nasıl ki bütün iyiliklerin esası imansa, bütün kötülüklerin esası da şirk, küfür ve inkardır. Onun için şeytan dahi onların kendisini Allah'a ortak koşmalarını tanımıyor. Çünkü şeytanın küfür ve inkarı nedir? Cehli bir küfür ve inkar değildir. Yani cehaletten ve bilgisizlikten kaynaklanan bir küfür ve inkar değildir. İnattan kaynaklanan bir küfürdür. Şeytanın küfrü inadi bir küfürdür. Allah'a kafa tutan bir küfürdür. Ve bugün beşeriyet şu ilim çağında en azından bir kısmı Allah'a bile bile inatla direnerek küfre girmektedir. Evet, süpermen anlayışlarının arka planında ne var? Ta baştan beri batı kültüründe, grek kültüründe yer etmiş olan tanrılara karşı çıkmak ve tanrılara meydan okumak düşüncesi var. O Allah'sa göklerde Allah'sa biz de yeryüzünde Allah'ız demeye getiriyorlar yani. Onun hükmü yeryüzü göklerde geçiyorsa yerde de bizim hükmümüz geçer. Bizim artık ona bağlı olduğumuz veya ona bağımlılığımız yeter. Özgürlüğümüzü kazanmamızın zamanı gelmiştir. Nasıl özgür olacağız? Din hayatımıza bulaşmasın. Söylem kısaca bu. Kutsalların hayatımızda yeri yok. Allah varsa bile yeri vicdandır. Din varsa bile vicdanın dışına çıkmamalıdır. İsteyen kalbinde istediği inancı beslesin. Fakat inancına göre hayatı şekillendirmeye kalkışmasın. Hele kimse kimseye inancını açıp efendime söyleyeyim propagandasını hiç yapmasın. Evet değerlendirmeler bunlar. Söylemler bunlar. Ve bütün bunlar işte şeytanın ahirette ortak koşanlara söyleyeceği sözün dünyamızdaki bir açıklaması, bir şerhi, bir tecellisidir. اِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ İşte diyor şüphesiz zalimlerin, zalimler için can yakıcı bir azap. Can yakıcı bir azap. Başka bir sıfatla nitelendirilmiyor. Elem veren bir azap, acı veren bir azap, acıtan bir azap, ızdırap veren bir azap. Ne kadar? Tavsif edilemez ki nitelendirilmesi bizim dilimizle mümkün değil ki ama mesela fikir edinmek için bir ayet-i kerimeyi hatırlatalım bu kulleme nacat judu bu bedencuden gay yazı okul diyor cehennemdekilerin diyor derileri her piştikçe a yazabillah o derilerinden başka deriler değiştiririz, veririz onlara. Yaratırız. Böylelikle azabı tatmalarını sağlarız. Yani pişen deri ve yenilenen deri. Çünkü deri pişti mi duyarsızlığı kayboluyor. Duyarlılığın o acının ve ızdırabın devamı için sürekli kılınması için deriler yenilenip duracak. O gün diyor kafirler cehennemde. Yetiş ey ölüm diyecekler. Biz de onlara diyeceğiz ki bugün bir defa değil. İsterseniz defalarca yetiş ey ölüm deyin. Bugün sizin için ölüm yok. Bundan daha büyük bedbaklık olur mu? düşünün ki parmağınıza batan ben ateşten vesaireden cehennem ateşinden bahsetmeyeyim parmağınıza batan bir inenin acısı bir türlü kesilmiyor dinmek bilmiyor hep ağrıyor o acı hep devam ediyor aynı şekilde hayatınızın en tatlı demlerini bile unutursunuz zannederim bu fikir verir. Cenab-ı Allah'a sığınırız bu Peki buna karşılık iman edenlerin haline. Diyor ki وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحْيَتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ Bitti. Bitti. Bu okuduğumuz ayet-i kerimeler gerçekten ifade erindeyse kalbe ağır gelen, ruha ağır gelen ayetler. Kur'an-ı Kerim öyle müstesna bir kitap ki o kalbe ağır gelen hali anlatarak o sıkıntıya İnsanın kendisini maruz bırakmamasını sağlarken teşvikini tamamlamak için o halde kalmayıp daha ilerilere güzelliklere yönlendirmek için bir de kötülerin hali karşısında iyilerin durumunu da tasvir etmeyi ihmal etmiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de sürekli olarak zıt şeyler arka arkaya zikredilir. Cehennemliklerden söz edilmişse arkasından hemen cennetliklerden söz edilir. Cennetliklerden söz edilmişse cehennemliklerden söz edilir. Ta ki cennetliklerden söz edilirken surt üstü kimseye atmasın. Vaziyetin ciddiyeti ve gerçek mahiyeti anlaşılsın diye. İşte burada diyor ki bir de diyor iman edip salih amel işleyenler Rablerinin izniyle İçinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. Altından ırmaklar akan cennetler. Cehennemde ne demişlerdi? Sabretsek de sızlansak da bizim için hiç fark etmez. Tam karşılığında burada ama orada onların amelleri farklı, buradakilerin amelleri farklı. İman edip salih amel işleyenler, öbürleri büyüklerine uydular, şeytanlarına uydular, liderlerine uydular. Onlar da onları cehenneme götürdüler. Burada da iman edip salih amel işleyenler ise altından ırmaklar akan içinde ebedi kalıcılar olmak üzere cennete girdirilmiş olacaklar. Burada bir ifade bizim dikkatimizi çekmeli. Bi izni rabbihim. Rablerinin izniyle. Yani ne kadar olursa olsun salih amelleri bunun için aslında yeterli değildir. Rableri o salih amellerini nazar itibara alarak onları gerçek değerlerinden daha fazla değerlendirerek şey der. Onu, onları cennete koyar. Niçin? Çünkü, çünkü elindeki imkanlarla belli bir şekilde davranan bir kimse o imkanları genişlediği takdirde yine daha geniş bir şekilde o belli davranışını sürdüreceği kabul edilir. Bir insan düşünün işte ancak kendisiyle evini kıt kanaat geçirebildiği malı var. Bir geliri var. Buna rağmen yine yeri geldikçe sadaka veriyor. Yeri geldikçe hayırlar işleyebiliyor. Bu insan hakkında bizim kanaatimiz ne olur? Herhalde daha çok mala sahip olursa daha fazlasını yapar deriz. İşte cennette de Cenab-ı Allah adeta bizleri böyle değerlendirecek. Diyecek ki, bu kulların dünyadaki bu imkanlarıyla nefisleri var, şeytanları var, dünyada onları hayır yapmaktan, iyilik yapmaktan alıkoyan birçok sebepler var. Şunlar var, bunlar var. Buna rağmen yine yaptılar. Hastalık var, kötürümlük var, bir şeyler var. İnsanı istediği gibi iyilik yapmaktan alıkoyan. Buna rağmen bunlar bunu yaptılar. Demek ki imkanları daha iyi olsaydı daha fazla yapacaklardı. Diye Cenab-ı Allah lütfuyla böyle değerlendirecek ve rabbleriyle Rabbimiz bu şekilde amellerimiz dolayısıyla bize cennette ebedi kalmak üzere o ikramlar içerisinde izin verecektir. Ve orada yine hoş bir şey olacak ki bu çok güzel. Tahiyetühum fiha selam. Onlara orada verilecek selam. Verilecek selam, selam diye verilecektir. Tahiyye selamlaşmak demektir. Kim verecek bu selamı? Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere müminlerin birbirleriyle selamlaşmaları, meleklerin müminleri selamlamaları ve Cenab-ı Rabbül Alemin'in cennetteki müminleri selamlaması. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Selamun kavlen min Rabbin Rahim. Değil mi? وَمْتَذُ الْيَوْمَ اَيُّهَ Ey suçlular bugün siz bir kenara ayrılın. Son derece merhametli olan Rab sözlü olarak onlara selam diyecektir. Rabbim bizleri bu, hatapla, bu hitaplara mazhar eylesin. Amin. Bu daha güzel. Niçin? Çünkü selam şu demek. Diyelim ki müminler cennette birbirlerine selam diyerek selamlaştılar. Bizden biz birbirimize kesinlikle zarar vermeyiz. Kalplerimizde birbirimize karşı en ufak menfi bir duygu yok. Biz hep birbirimizin iyiliğini isteriz. Güzelliğini isteriz. Birbirimizi kıskanmayız. Birbirimize haset etmeyiz. Hele haşa birbirimizin kuyusunu hiç kazmayız. Dünyadaki gibi kalplerimiz birbirimize karşı kötülükle dolup taşmaz. Aksine Burada biz birbirimizle bütün ilişkilerimizde görülen ve görülmeyen ve bu ilişkilerin temeli olan kalbimizden başlamak üzere birbirimize sevgiyle, muhabbetle, şefkatle, merhametle efendim atıfetle muamele ederiz. Birimizin diğerine en ufak bir zararı mümkün değildir. İşte mümin dünyada birbirleriyle müminler Esselamu Aleyküm diye selamlaştıkları vakit cennette nasıl selamlaşacaklarını hatırlarlar. Cennette nasıl olacaklarını birbirlerine karşı hatırlarlar. Dünyada da birbirlerine bu şekilde davranarak cennette beraberliklerinin güzel bir şekilde devam etmesinin yollarını ararlar. Selamlaştığımız her bir vesilede cennetteki halimizi hatırlayıp şu dünyadan o hal ile yollarını ararsak inanın dünyamızda küçücük bir cennet olur cennet gibi yaşarız bu hayatı birbirimize karşı çünkü cennette müminler nasıl olacak ve neza'nâ mâ min biz onların kalplerinde kin namına ne varsa hepsini söküp aldık ve birbirlerine karşı yüz yüze oturan kardeşler olarak onları cennete yerleştiriyoruz. Cennetteki birbirimize karşı olan o güzel hallerimizi hatırlayarak Dünyada da birbirimizle hoş kadar olabildiği kadar güzel davranırsak dediğim gibi cennete gitmeden önce dünyamızda hele her türlü kötülüğün, fitnenin, şerrin, fesadın, manevi yangının, zulmün, istibdadın, hatırımıza gelmeyen her türlü kötülüğün olduğu bu dünyada, bu şartlarda ara sıra cennetten küçük numuneler yaşamak gerçekten büyük bir mutluluktur. Cenab-ı Allah dünyada da, ahirette de bizleri musahadetten mahrum etmesin. Bugün için bugünkü açıklamalarımızı burada nihayet erdirelim. Subhan Rabbi ke Rabbi amma yasifun ve salamun ala ve al-hamdu alamin